Zikre dalmış bütün alem Daim söyler Sübhanallah Zikre dalmış bütün alem Daim söyler Subhanallah arşun kürsülün kalem daim söyler Subhanallah arşun kürsülün kalem daim söyler Subhanallah Semada dönen falan kullar üstünden gezen melekler semada dönen falan kullar gezen melekler denizin dibindeyse melekler daim söyler subhanallah Deniz dibinde semekler daim söyler Sübhanallah Toprak üstünde sümbüller bahçelerde gonca güller Toprak üstünde sümbüller Bahçelerde gonca güller Şakıyı böten bülbüller Daim söyler Sübhanallah Şakıyı böten bülbüller Daim söyler Subhanallah Gök yüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Gök yüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar. Sıra sıra dağlar taşılar, dayım söyler Subhanallah. Sıra sıra dağlar taşılar. Daim söyler Sübhanallah